fabrika kurmuşlar. Soğuk su geçiriyor. Yani çok bakımlı bir yer aslında. İnsanlar içinde ilan ilanet. Bu da Hazreti Peygamberler. ilan ilanet. Haccı, ilane. haccı dil emri veriyor. Zaten Allah bunu söyledi. Zaten bunu da veriyor. E e emri veriyor. Şöyle insanları alenen açıkça hacca davet, onlara haç eylemlerini, haç eylemelerini emret. Fasrın Basrı'na göre bu hitap Peygamber e verilmiştir, anlatıyor. Zaten ayetlerinde belli. Gerek yaya, gerek her uzak yoldan girecek. İster yaya gel, ister atla, deveden, işte uçakla neyle gelirsen gel, arık develerin üstünde süvari olarak sana gelsinler. Yani genç develerin üstünde sana misafir olarak, işte göğen gel. Şimdi oradaki deveden baksa şimdiki otomobiller, tayyarlar falan filan neyse yani vasıta. O zaman vasıtası deve. Develiyle vasıta koyalım. Ta ki kendilerine ait menfaatlere şahit ve Hazır olsunlar. Allah'ın rızık olarak kendilerine verdiği dört ayaklı davarlar, yani koyunlar, kurbanlıklar, üzerine malum olan günlerde Allah'ın adına ansınlar. Yani tekbir ederek, getirerekten onu ansınlar. İşte bunlardan yiyin, yoksulluk, fakire doyurun. E, bugün e, hala bu usul devam eder. Kabe'de e, biraz daha Ramazanlar'da falan yerli halk, ziyafetler verir. Herkes sopları kurulur. Her giden orada kalın doyar. Ve kurban da üzerine tekbir getirir Ama Bismillahirrahmanirrahim denmez. Bismillah denir. Bismillahirrahmanirrahim denildiği zaman Allah'ın Rahman ve Rahim sıfatları gider ki o zaman eee koyunu hiç çünkü Can, can alıyorsun. Rahman ve sıfat, rahmin sıfatını kullanırsan o canı alamaz. O zaman Allah, Allah'ın kahkahası spotu giriyor. Efendim, efendim, o zaman Bismillah Allah adıyla dersen ve kurbanı kesersin. Bunun ekili de fakirleri doymuşsun, ayet kaldı, onları böyle. Sonra kirlerini gidersinler. Orada belli bir zaman banyo yapılmaz. Bir, bir, birkaç gün banyo yapılmaz. Tabi insan vardır kirlerini, Sonra kirlerini giderin, oraları temizleyin. Adaletlerini yerine getirsinler ve o beyti o tavaf etsin. O büyük, şöhretli, şerefli, şanlı, şerefli beyti tavaf etsinler etrafından yedi kere dönülür. İşte emir budur. Kim Allah'ın Allah'a hürmet etmenizi emrelediği şeylere tazimde bulunursa yani onlara saygı gösterirse Rabbi indiğinde kendisi için mahs hayırdır. Hayırdır onlar. ''Karşınızda okuna gelmekte olan misnasta olmak üzere bütün davalar sizin için helal kılındır. O halde murdarlardan, putlardan kaçının, yalan sözden çekinir.'' Murdar olan, pis olan şeyler mesela hayvanın kanı akmaz, o, o hayvan murdar olmuştur. Bıçak ise kafasında hayvanı bir şey buluyor, öldürüyor hayvanı öyle etkisi bu, bu, bu hayvanlarına kurban olmaz. Bunun gibi kirli olan şeylerden çekinin putlara tapmayın. Tapmayın diye yalan da söylemeyin. Bu neye kadar? 30. ayet 31'den başlayacağız. buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Yani i̇nançlarınıza ve birlikteyize mugayir yani ters olan bir şey var mı? Bir an bir şey soracağım ben. Yaşlıları dediniz yani buna bunayan yaşlılar nasıl söylemiyorduk? Onlardan sorduğu sual olmaz. Ha, Ama söyle. daha önceki gençliklerinin bina. Onlar var, onlar var. Onlar var, onlar var tabii. Onlar onlar var. Var, onlar var tabii. Yani, bu bu yaşlı akıl şubu şubu gittiyor sonra yapmam birazdan al onları sormuyor. Gençlikte de var gençlerde. Onlar var tabii. El-Fatıfe. Evet. Haç sorusu mu yaptı ya? Haça giden de ya. O bundan namaz bunların namazı kıyafetini imanlar. da. Sen de kafan